Şafii bir e, cemaat, imam efendi zamr süre okurken Fatiha'yı okuyor dedi. Evet, e, Şafii mezhebine göre böyle bir uygulama olduğu için e, Hanefi bölgesinde olan bir Şafii kardeşimiz de e, kendiliğinden Fatiha'yı okur. Hı hı. E, bu okumanın herhangi bir mahzuru, sakıncası söz konusu değil. Bu bir iştihat farkıdır. Ama Hanefi mezhebinde Hoca Efendi'nin kıraatı, Cemaatinde kıraatı kabul edildiği için e, Hanefi mezhebinden olan Müslümanlar imama tabi olduklarında hı hı. sadece Sübhaneke'yi okur, susarlar. Ama e, Şafi mezhebinde e, açıktan kıraat olunmuşsa zaten Hoca Efendi okuyor. Daha sonra e, Fatiha bittikten sonra herkes e, kendiliğinden Fatiha'yı okur. Bu bir mezheb içtihadıdır. Peki Öyle bir bölgede yaşıyorsunuz ki bu uygulama garipseniyorsa, Şafii mezhebinde olan kardeşim böyle bir dışlanma hissi içindeyse bunu okumadığı takdirde günah işlemiş olmaz. Hanefi mezhebini taklit etmiş, böylece ibadetini yapmış olur. Ama olsun. okursa da hı hı. diğer Hanefilerin bunu anlayışla karşılaması, bunun bir mezhep içtihadı olduğunu kabul etmesi lazım.